Onaltıncı mektubun zeyli. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Ehli dünya sebepsiz, benim gibi aciz, garip bir adamdan tevehüm edip, binler adam kuvvetinde tahayyül ederek, beni çok kayıtlar altına almışlar. Barla'nın bir mahallesi olan Bedre'de ve Barla'nın bir dağında, bir iki gece kalmaklığıma müsaade etmemişler. İşittim ki diyorlar, Sait elli bin nefer kuvvetindedir onun için serbest bırakmıyoruz. Ben de derim ki, ey bedbaht ehli dünya! Bütün kuvvetinizle dünyaya çalıştığınız halde, neden dünyanın işini dahi bilmiyorsunuz? Divane gibi hükmediyorsunuz. Eğer korkunuz şahsımdan ise, elli bin nefer değil, belki bir nefer elli defa benden ziyade işler görebilir. Yani odamın kapısında durup, bana çıkmayacaksın diyebilir. Eğer korkunuz mesleğimden ve Kur'an'a ait dellallığımdan ve kuvve-i i imaniyeden ise, elli bin nefer değil, yanlışsınız. Meslek itibariyle elli milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Çünkü Kur'an-ı kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde, bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniyeyle, Onların fununu müspete müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zil-ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz feylesoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşallah mağlup edemezler. Madem böyledir, ben sizin dünyanıza karışmıyorum, siz de benim ahiretime karışmayınız. Karışsanız da beyhudedir takdir-i huda kuvvet ile dönmez, bir şem'aki mevlayaka üflemekle sönmez. Benim hakkımda müstesna bir surette, pek ziyade ehl-i dünya tevehüm edip, adeta korkuyorlar. Bende bulunmayan ve bulunsa dahi siyasi bir kusur teşkil etmeyen ve ittihama medar olmayan şeyhlik, büyüklük, hanedan, aşiret sahibi, nüfuzlu, etbağı çok, hemşehrileriyle görüşmek, dünya ahvaliyle alakadar olmak, hatta siyasete girmek, hatta muhalif olmak gibi bende bulunmayan emirleri tahayyül ederek evhama düşmüşler. Hatta hapiste ve hariçteki yani kendilerince kabili af olmayanların dahi aflarını müzakere ettikleri sırada beni adeta her şeyden men ettiler. Fena ve fani bir adamın güzel ve bâki şöyle bir sözü var. Zulmün topu var, güllesi var, kal'ası varsa, hakkın da bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Ben de derim, ehli dünyanın hükmü var, şevketi var, kuvveti varsa, Kur'an'ın feyziyle, hadiminde de, şaşırmaz ilmi, susmaz sözü vardır. Yanılmaz kalbi, sönmez nuru vardır. Çok dostlarla beraber, bana nezaret eden bir kumandan, mükerreren sual ettiler. Neden vesika için müracaat etmiyorsun? istida vermiyorsun. El cevap 5-6 sebep için müracaat etmiyorum ve edemiyorum. Birincisi ben ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım. Onlara müracaat edeyim. Ben kader ilahinin mahkumuyum ve ona karşı kusurum var. Ona müracaat ediyorum. İkincisi bu dünya çabuk tebeddül eder bir misafirhane olduğunu yakînen iman edip bildim. Onun için hakiki vatan değil her yer birdir. Madem vatanımda baki kalmayacağım, beyhude ona karşı çabalamak, oraya gitmek bir şeye yaramıyor. Madem her yer misafirhanedir, eğer misafirhane sahibinin rahmeti yar ise herkes yardır, her yer yarar. Eğer yar değilse her yer kalbe bağırdır ve herkes düşmandır. Üçüncüsü müracaat kanun dairesinde olur. Halbuki bu altı senedir bana karşı muamele, keyfi ve fevkal kanundur. Menfiler kanunu ile bana muamele edilmedi. Hukuku medeniyetten ve belki hukuku dünyeviyeden ıskat edilmiş bir tarzda bana baktılar. Bu fevkal kanun muamele edenlere kanun namına müracaat manasız olur. Dördüncüsü, bu sene buranın müdürü, benim namıma, Barla'nın bir mahallesi hükmünde olan Bedre karyesinde, tebdil hava için birkaç gün kalmağa dair müracaat etti, müsaade etmediler. Böyle ehemmiyetsiz bir ihtiyacıma cevabı red verenlere nasıl müracaat edilir? Müracaat edilse, zillet içinde faydasız bir tezellül olur. Beşincisi, haksızlığı hak iddia edenlere karşı hak dava etmek, ve onlara müracaat etmek bir haksızlıktır. Hakka karşı bir hürmetsizliktir. Ben bu haksızlığı ve hakka karşı hürmetsizliği irtikab etmek istemem. selam. Altıncı sebep. Bana karşı ehl-i dünyanın verdikleri sıkıntı, siyaset için değil. Çünkü onlar da bilirler ki, siyasete karışmıyorum, siyasetten kaçıyorum. Belki bilerek veya bilmeyerek zındıka hesabına, benim dine merbutiyetimden beni tazib ediyorlar. Öyleyse, onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek ve mesleki zındıkayı okşamak demektir. Hem ben onlara müracaat ve dehalet ettikçe, adil olan kader ilahi beni onların zalim eliyle tazib edecektir. Çünkü onlar, diyanete merbutiyetimden beni sıkıyorlar. Kader ise, benim diyanette ve ihlastan oksaniyetim var, Ara sıra ehl-i dünyaya riyakarlıklarımdan için beni sıkıyor. Öyleyse şimdilik şu sıkıntıdan kurtuluşum yok. Eğer ehl-i dünyaya müracaat etsem, kader der, ey riyakâr, bu müracaatın cezasını çek. Eğer müracaat etmezsem, ehl-i dünya der, bizi tanımıyorsun, sıkıntıda kal. Yedinci sebep, malumdur ki, bir memurun vazifesi, heyet içtimaiyeye muzır eşhasa meydan vermemek ve nafilere yardım etmektir. Halbuki beni nezaret altına alan memur, kabir kapısına gelen misafir bir ihtiyar adama, la ilahe illallah'daki imanın latif bir zevkini izah ettiğim vakit, bir cürmü ü meşhud halinde beni yakalamak gibi, çok zaman yanıma gelmediği halde, o vakit güya bir kabahat işliyorum gibi yanıma geldi. İhlas ile dinleyen, o biçareyi de mahrum bıraktı, Beni de hiddete getirdi. Halbuki burada bazı adamlar vardı, o onlara ehemmiyet vermiyordu. Sonra edepsizliklerde ve köydeki hayatı içtimaiyeye zehir verecek surette bulundukları vakit onlara iltifat etmeye ve takdir etmeye başladı. Hem malumdur ki zindanda yüz cinayeti bulunan bir adam, nezarete memur zabit olsun, nefer olsun, her zaman onlarla görüşebilir. Halbuki bir senedir hem amir hem nezarete memur milliyece iki mühimzat kaç defa odamın yanından geçtikleri halde kat a ve asla ne benim ile görüştüler ve ne de halimi sordular. Ben evvel zannettim ki adabetlerinden yanaşmıyorlar. Sonra tahakkuk etti ki evhamlarından güya ben onları yutacağım gibi kaçıyorlar. İşte şu adamlar gibi eczası ve memurları bulunan bir hükümeti hükümet diyerek merci tanıyıp müracaat etmek kara akıl değil. Beyhude bir zillettir. Eski Sait olsaydı Antre gibi diyecekti. Maul hayati bi zilletin cehennem ve cehennemu bil iz fahr Eski Sait yok, yeni Sait ise ehli dünya ile konuşmayı manasız görüyor. Dünyaları başlarını yesin. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mahkemeyi kübra'da onlarla muhakeme olacağız der, sükût eder. Ademi müracaatımın sebeplerinden sekizincisi, Gayri meşru bir muhabbetin neticesi, merhametsiz bir adavet olduğu kaidesince, adil olan kader-i ilahi, layık olmadıkları halde meylettiğim, şu ehl-i dünyanın zalim eliyle beni tazib ediyor. Ben de bu azaba müstehakım deyip sükût ediyordum. Çünkü harbi umumi umumide, gönüllü alay kumandanı olarak, iki sene çalıştım çarpıştım. Ordu kumandanı ve Enver Paşa takdiratı altında kıymetler talebelerimi, dostlarımı feda ettim. Yaralanıp esir düştüm. Esaretten geldikten sonra, hutubat-ı sitte gibi eserlerimle kendimi tehlikeye atıp, İngilizlerin İstanbul'a tasallutu altında, İngilizlerin başlarına vurdum. Şu beni işkenceli ve sebepsiz esaret altına alanlara yardım ettim. İşte onlar da bana, o yardım cezasını böyle veriyorlar. Üç sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı, burada bu dostlarım bana üç ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü komandanı suretinde, kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten menetmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus komandanı geldi, dinledi, Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni menetti, sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum, hiç müdahale etmediler, ihtilattan men etmediler. Beni muhabereden kesmediler. Halbuki bu dostlarım, güya vatandaşlarım ve dindaşlarım ve onların menfaat imaniyelerine uğraştığım adamlar, hiçbir sebep yok iken, siyasetten ve dünyadan alakamı kestiğimi bilirlerken, üç sene değil, belki beni altı sene sıkıntılı bir esaret altına aldılar, ihtilattan men ettiler. Vesikam olduğu halde dersten, hatta odamda hususi dersimi de men ettiler. Muhabereye set çektiler. Hatta vesikam olduğu halde kendim tamir ettiğim ve dört sene imamlık ettiğim mescidimden beni men ettiler. Şimdi dahi cemaat sevabından beri mahrum etmek için, daimi cemaatim ve ahiret kardeşlerim, mahsus üç adama dahi imamet etmemi kabul etmiyorlar. Hem istemediğim halde, birisi bana iyi dese, bana nezaret eden memur, kıskanarak kızıyor. Nüfuzunu kırayım diye vicdansızcasına tedbirler yapıyor. Amirlerinden iltifat görmek için beni taciz ediyor. İşte böyle vaziyette bir adam, Cenab-ı Hak'tan başka kime müracaat eder? Hakim, kendi müddeyi olsa, elbette ona şekva edilmez. Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz? Sen ne dersen de, ben derim ki, bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Münafık kâfirden eşettir. Onun için kâfir rusun bana çektirmediğini çektiriyorlar. Hey betbahtlar! Ben size ne yaptım ve ne yapıyorum? İmanınızın kurtulmasına ve saadet ebediyenize hizmet ediyorum. Demek hizmetim halis lillah için olmamış ki aksülamel oluyor. Siz ona mukabil her fırsatta beni incitiyorsunuz. Elbette mahkemeyi kübrada sizinle görüşeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasîr derim. Elbâkî huvelbâkî, el Said Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, hapis musibetine düşenlere, merhametkârâne, sadakatle, hariçten gelen erzaklarına nezaret ve yardım edenlere, kuvvetli bir teselliyi üç noktada beyan edeceğim. Birinci nokta, hapiste geçen ömür günleri, her bir gün, on gün kadar bir ibadet kazandırabilir, ve fani saatleri meyveleri cihetiyle manın baki saatlere çevirebilir ve 5-10 sene ceza milyonlar sene hapse ebediden kurtulma vesilesi olabilir. İşte ehli iman için bu pek büyük ve çok kıymettar kazancın şartı farz namazını kılmak ve hapse sebebiyet veren günahlardan tevbe etmek ve sabır içinde şükretmektir. Zaten hapis çok günahlara mani'dir, meydan vermiyor. İkinci nokta Zevali lezzet elem olduğu gibi zevali elem dahi lezzettir. Evet herkes geçmiş lezzetli, safalı günlerini düşünse teessüf ve tahassür elemi manevisini hissedip eyvah der ve geçmiş musibetli, elemli günlerini tahattür etse zevalinden bir manevi lezzet hisseder ki elhamdülillah şükür o bela sevabını bıraktı gitti der ferahla tenefüs eder. Demek bir saat muvakkat elem zevaliyle ruhta bir manevi lezzet bırakır ve lezzetli saat bilakis elem bırakır. Madem hakikat budur ve madem geçmiş musibet saatleri elemleriyle beraber madum ve yok olmuş ve gelecek bela günleri şimdi madum ve yoktur ve yoktan elem yok ve madumdan elem gelmez. Mesela birkaç gün evvel aç ve susuz olmasından, bir iki gün sonra aç ve susuz olmak ihtimalinden, bugün onlar niyetiyle mütemadiyen, ekmek yese ve su içse, ne derece divaneliktir. Aynen öyle de. Geçmiş ve gelecek elemli saatleri, ki hiç ve madum ve yok olmuşlar, şimdi onları düşünüp sabırsızlık göstermek ve kusurlu nefsini bırakıp Allah'tan şekva etmek gibi, of of demek, divaneliktir. Eğer sağa sola yani geçmiş ve geleceğe karşı sabır kuvvetini dağıtmazsa ve hazır saate ve o güne karşı tutsa tam kafi gelir sıkıntı ondan bire iner. Hatta şekva olmasın. Ben bu üçüncü medrese-i Yusufiye'de birkaç gün zarfında hiç ömrümde görmediğim maddi ve manevi sıkıntılı, hastalıklı musibetimde hususan nurun hizmetinden mahrumiyetimden gelen me Yusiyet ve kalbi ve ruhi sıkıntılar beni ezdiği sırada İnayeti ilahiye bu mezkür hakikati gösterdi. Ben de sıkıntılı hastalığımdan, hapsimden razı oldum. Çünkü benim gibi kabir kapısında bir biicareye gafletle geçebilir bir saati, on saat ibadet saatleri yapmak büyük bir kârdır diye şükreyledim. Üçüncü nokta, kerane hizmetiyle yardım etmek ve muhtaç oldukları rızıklarını ellerine vermek ve manevi yaralarına tesellilerle merhem sürmek, az bir amel ile büyük bir kazanç var. Ve dışarıdan gelen yemeklerini onlara vermek, aynı yemek kadar o gardiyan ve gardiyan ile beraber, dahilde ve hariçte biçare mahpuslara çalışanlara bir sadaka hükmünde defteri hasenatına yazılır. Hususan musibet zede, ihtiyar veya hasta veya fakir veya garip olsa, o sadaka imaneviyenin maneviyenin sevabını çok ziyadeleştirir. İşte bu kıymetli kazancın şartı, farz namazını kılmaktır. Ta ki o hizmeti lillah için olsun. Hem bir şartı da, sadakat ve şefkat ve sevinçle ve minnet etmemek tarzda yardımlarına koşmaktır. Gençlik rehberinin küçük bir haşiyesi. Bismihi Sübhaneh. Risale-i Nur'daki hakiki teselliye mahpuslar çok muhtaçtırlar. Hususan gençlik darbesini yiyip, taze ve şirin ömrünü hapiste geçirenlerin, nurlara ekmek kadar ihtiyaçları var. Evet, gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez. Bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder. Bir dakika intikam lezzetiyle katleder, seksen bin saat hapis elemlerini çeker ve bir saat sefahet keyfiyle bir namus meselesinde binler gün hem hapsin hem düşmanının endişesinden sıkıntılarla ömrünün saadeti mahvolur. Bunlara kıyasen, biçare gençlerin çok vartaları var ki, en tatlı hayatını, en acı ve acınacak bir hayata çeviriyorlar. Ve bilhassa şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek, bu asrı fırtınalarıyla sarsıyor. Çünkü akıbeti görmeyen kör hissiyatla hareket eden gençlere, ehl-i namusun güzel kızlarını ve karılarını ibahe eder, belki hamamlarında erkek kadın beraber çıplak olarak girmelerine izin vermeleri cihetinde, bu fuhşiyatı teşvik eder. Hem, serseri ve fakir olanlara zenginlerin mallarını helal eder ki, bütün beşer bu musibete karşı titriyor. İşte bu asırda, İslam ve Türk gençleri, kahramanane davranıp, iki cihetten hücum eden bu tehlikeye karşı, Risale-i Nur'un meyve ve gençlik rehberi gibi keskin kılınçlarıyla mukabele etmeleri elzemdir. Yoksa o biçare genç, hem dünya istikbalini ve mes'ud hayatını, hem ahiretteki saadetini ve hayat-ı bakiyesini azaplara, elemlere çevirip mahveder ve suistimal ve sefahetle hastanelere ve hissiyat taşkınlıklarıyla hapishanelere düşer. Eyvahlar, eseflerle ihtiyarlığında çok ağlayacak. Eğer terbiyeyi i Kur'aniye ve nurun hakikatleriyle kendini muhafaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan, ve mes'ud bir müslüman, ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur. Evet, bir genç hapiste 24 saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namazına sarf etse, ve ekser günahlardan hapis mani olduğu gibi, o musibete sebebiyet veren hatadan dahi tevbe edip, sair zararlı, elemli günahlardan çekilse, hem hayatına, hem istikbaline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabasına büyük faydası olması gibi, o 10-15 senelik fani gençlikle ebedi parlak baki bir gençliği kazanacağını, başta Kur'an-ı Mujidül Beyan, bütün kütüp ve suhufu semaviye kat i haber verip müjde ediyor. Evet, o şirin güzel gençlik nimetine istikametle, taatle şükrete, hem ziyadeleşir, hem bakileşir, hem lezzetlenir. Yoksa hem belalı olur, hem elemli gamlı, kabuslu olur gider. Hem akrabasına, hem vatanına. Hem milletine muzır bir serseri hükmüne geçirmeye sebebiyet verir. Eğer mahpus zulmen mahkum olmuş ise farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet hükmünde olduğu gibi o hapis onun hakkında bir çilehane uzlet olup eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Eğer fakir veya ihtiyar veya hasta ve iman hakikatlarına müştak ise, farzını yapmak ve tevbe etmek şartıyla, her bir saatleri dahi yirmişer saat ibadet olup, hapis ona bir istirahathane ve merhametkârâne ona bakan dostlar için bir muhabbethane, bir terbiyehane, bir dershane hükmüne geçer. O hapiste durmakla, haricindeki müşevveş, her tarafta günahların hücumlarına maruz, serbestiyetten daha ziyade hoşlanabilir, Hapisten tam terbiye alır, çıktığı zaman bir katil, bir muntakim olarak değil, belki tevbekar, tecrübeli, terbiyeli, millete menfaatili bir adam çıkar. Hatta denizle hapsindeki zatların az bir zamanda nurlardan fevkalade hüsnü ahlak dersini alanlarını gören bazı alakadar zatlar demişler ki terbiye için 15 sene hapse atmaktansa 15 hafta risale-i nur dersini alsalar daha ziyade onları ıslah eder. Madem ölüm ölmüyor ve ecel gizlidir, her vakit gelebilir ve madem kabir kapanmıyor, kafile kafile arkasından gelenler oraya girip kayboluyorlar ve madem bu hayatı dünyeviye gayet süratle gidiyor ve madem ölüm ehl-i iman hakkında idam-ı ebediden terhis tezkeresine çevrildiğini hakikatı Kur'aniye ile Risale-i Nur Güneş gibi göstermiş ve ehli dalalet ve sefaat hakkında göz ile göründüğü gibi bir idam ebedidir bütün mahbubatından ve mevcudattan bir firak-ı lâyezâlidir elbette ve elbette hiçbir şüphe kalmaz ki en bahtiyar odur ki sabır içinde şükredip hapis müddetinden tam istifade ederek nurlar dersini alarak istikamet dairesinde imanına ve Kur'an'a hizmete çalışır ey zevk ve lezzete müptela insan ben yetmiş yaşımda binler tecrübelerle ve hüccetlerle ve hadiselerle aynel yakîn bildim ki, hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatları dairesinde bulunur. Yoksa dünyevi bir lezzette çok elemler var. Bir üzüm tanesi yedirir, on tokat vurur, hayatın lezzetini kaçırır. Ey hapis musibetine düşen bîçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve tatlı hayatınız acılaştı, çalışınız ahiretiniz dahi ağlamasın ve hayatı bakiyeniz gülsün, tatlılaşsın. Apisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şerait altında düşman karşısında bir saat nöbet bir sene ibadet hükmüne geçebilir, öyle de sizin ağır şerait altında her bir saat ibadet zahmeti çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir. Aziz Sıddık kardeşlerim, sizi taziye değil belki tebrik ediyorum. Madem kader ilahi bizi bu üçüncü medrese-i Yusufiye'ye bir hikmet için sevketti ve bir kısım rızkımızı bize burada yedirecek ve rızkımız bizi buraya çağırdı ve madem şimdiye kadar kat'i tecrübelerle Asa entekrahu şey'en ve huve hayrun lekum sırrına inayeti ilahiye bizi mazhar etmiş ve madem medrese-i Yusufiye'deki yeni kardeşlerimiz Herkesten ziyade nurlardaki teselliye muhtaçtırlar ve adliyeciler memurlardan ziyade nur kaidelerine vesair kutsi kanunlarına ihtiyaçları var ve madem nur nüshaları pek kesretle hariçteki vazifenizi görüyorlar ve fituahatları tevakkuf etmiyor ve madem burada her bir fani saat bâki ibadet saatleri hükmüne geçer elbette biz bu hadiseden mezkûr noktalar için Kemal'i sabır ve metanet içinde mesrurane şükür etmemiz lazımdır. Denizle hapsinde teselli için yazdığımız bütün o küçük mektupları size de aynen tekrar ederim. İnşallah o hakikatli fıkralar sizi de müteselli ederler. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela hatsiz şükür ederim ki Risale-i Nur'un hakiki sahipleri olan müftüler, vaizler, imamlar, hocalardan manevi kahramanlar meydana çıktılar. Şimdiye kadar nurun fedakarları gençler, mektepliler, muallimler idi. Bin berekallah Edhem, İbrahimler, Ali Osmanlar ehli medresenin yüzlerini ak ettiler. Çekingenliklerini cesarete çevirdiler. Saniyen halisane faaliyetlerinden ve heyecanlarından neş'et eden bu hadiseden teessüf etmesinler. Çünkü hapsi, netice itibariyle ihtiyatsız hareket edenleri tebrik ettirdi. Zahmet pek az fayde-i maneviye pek çok oldu. İnşallah bu üçüncü medrese-i Yusufiye ikinciden geri kalmayacak. Salisen meşakkat derecesinde sevabın ziyadeleşmesi cihetinde bu şiddetli hale şükretmeliyiz. Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlasla yapmaya çalışmalı, vazife-i ilahiye olan muvaffakiyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. Hayrul umuri ahmezuha deyip bu çilehanedeki sıkıntılara sabır içinde şükretmeliyiz. Amelimizin makbuliyetine bir alamet ve kutsi mücahedemizin imtihanında tam bir şehadetname almamıza bir emaredir bilmeliyiz.